...İstanbul Politikalar Merkezi ve Şriftung Merkator Gülüşimi'nin katkılarıyla. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklimi için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Ben Can Tombil. Ben de Ömer Malca. Evet. Desteği için de dinleyici dostumuz Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz. Bu güzel jingle de Selahattin'e, Teknik Masa'dan ve Muratcan Can Tombil'e teşekkür ederiz yeni jingle'ımız için. Evet bugün sabah Iowa'da Amerika Başkanlık 2016'da yapılacak olan Amerika Başkanlık seçimlerinin ön seçimleri vardı ve ilginç sonuçlar geldi oradan. Biz de bu fırsattan istifade ederek aslında Amerika Başkan adaylarının iklim politikalarını hiç konuşmadığımızı fark ettik bu programda. Belki birazcık onlardan alıntılar yaparak bu politikaları değerlendirebiliriz. Ben istersen adaylar arasında kim neler diye ufak bir kategorizasyonla aktararak başlayayım ne National Geography'in. Mesela iklim değişikliği insan kaynaklıdır ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda harekete geçmelidir diyen 3 aday var. Birincisi Hillary Clinton, ikincisi Martin O'Malley, üçüncüsü de Bernie Sanders herkesin tahmin edebileceği gibi. Ee, i̇klim değişikliği Amerika Birleşik Devletleri harekete geçmelidir ama... Ee, harekete geçerken dikkatli olmalıdır ekonomimize ekonomimize zarar vermemelidir e, ...argümanını... aynen Türkiye'deki hükümet gibi savunan da 3 aday var Jeb Bush Bush kardeşlerin e, yeni aday yolunu John Kasich Kaish özür dilerim ve Rand Paul Rand Paul evet Amerika Birleşik Devletleri harekete geçmemelidir iklim değişikliği yoktur ve insanlardan ötürü kaynaklanmamalıdır diyen ise en fazla aday e, ...sıralamasına sayısına sahip olan ...kategorizasyon. Ben Carson, Chris Christie, Ted Cruz, Marco Rubio ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Donald Trump varmış bu adaylar içerisinde. Bunların hepsi cumhuriyetçi adaylar. Evet, bunların hepsi cumhuriyetçi adaylar. İlk baştakilerin hepsi de galiba e, cumhuriyetçi olmayan demokrat adaylar. Evet, Hillary Clinton'ın da tabii şimdi insan kaynaklıdır ve mücadele edilmelidir demesine de o kadar bakmamak lazım. Çünkü mesela Keystone, XL <gülüyor> Yani şeyin, küresel ısınmanın bomba e, fosil yakıt bombası fünyesi diye adlandırılan en kirli yani yeryüzündeki belki de en pis e, enerji şeyini projesini uzun süre destekledi hatta e, gizli e, ilişkileri oldu kendisinin e, ...yanında çalışanlardan birinin de Hillary Clinton'ın seçim kampanyasında çalışanlardan birinin de şeyin o, o şirketin ortaklarından e, biri olduğu ortaya çıkmıştı. Evet. Fosil yakıtlar konusunda gene ilk üç ismi görüyorsunuz. Clinton... O'Malley ve Sanders e, fosil yakıtların bir an önce e, durdurulmasını, daha doğrusu bu yakıtların tüketiminin durdurulmasını savunuyorlar. E, bunların karşısına kalan diğer adaylar da Bush'tan Chris Christie'ye, Ted Cruz'da, Donald Trump'a kadar hepsi daha fazla süvansiyon verilmenin ana e, güç kaynağı bu olmalı şeklinde yaptıkları açıklamalarla biliniyor. Drill baby drill yani. Evet Hı. aynen öyle. Bu Keystone Excel konusunda. E Olayında da aslında en başından beri kamp kesinlikle karşı olan e, bu hattın döşenmesine kesinlikle karşı olan tek aday da aslında Bernie Sanders. Yani zaten ikim konusunda tek ciddiye alın alınacak kişi de o. Yani Hillary falan hepsi son dakika kıvırtmalarıyla, politik tamamen popülist politikalar evet. şeyiyle yaptılar evet. yani. Hatta son anda Clinton'ın, Hillary Clinton'ın üzerine bu konuda çok gelindiği için kendisi son dakikada cebinden bir yeni bir plan çıkardı. E, bu Yeni Yenilenebilir enerjiye geçtiğimiz zaman kömürden beslenen küçük kasabaların işte kömür kasabalarının geçinebilmesi için onlara bir destek ekonomik yardım paketi sunacağını açıkladı. Cebinden de son saniyede bunu çıkardı. Ben Obama'nın devamını getireceğim dedi ama yani burada da çok fazla konuştuğumuz gibi Obama aslında ki Paris'te bizim de tanık olduğumuz gibi Obama çok mükemmel konuşuyor kendi seçim kampanyası gibi ama iş yani sadece lafta kalıyor şu Eylam anda. Evet söylen bir İngilizce de öyle bir laf var malum. <gülüyor> Walking the talk. <gülüyor> Onu yapamıyor. Yani konuştuğu gibi yürüyemiyor. Evet. konuşmaktan bahsederken benim Donald Trump Donald Trump umarım bu heyecanını kaybetmez Iowa'daki sonuçlardan sonra bu bahsetmedik ama Donald Trump ikinci oldu evet. ve ciddi bir oy kaybı yaşadı ama umarım heyecanını kaybetmez. Yani yenisin tabii ama en azından bütün bu süreç boyunca bize çok eğlenecek demeçler veriyor. Büyük konuşuyordu. Mesela New York'un ortasında birini çekip fursam oy oranların bir daha azalmaz azalmaz şeklinde yaptığı açıklamalar vardı ama işte Ted Cruz karşısında Iowa'daki seçimlerde ön seçimlerde e, ikinci sıraya düşmüş olduğu herkes Yalnız tarafından görülüyor. Yalnız tabii ben bu konuda seninle görüş ayrılığı ifade edebilirim. Ben bir kere kendi payıma da yapmış olduğum hatayı da tekrarlayayım. E, şey Al Gore başkan adayıyken e, hiç şeyden bütün kampanya sırasında hiç bahsetmeyecek USA İklim Değişikliği'nden hmm. filmi yapmışken düşün. E, onun üzerine ...onun rakibi kimmiş diye baktım... ...Buş diye biri... ...lanet olsun belki de Bush daha iyidir... ...filan diye düşünmüştüm... ...yani öyle konuşmamak yok, lazım... Yok. ...yani Donald Trump'ı komik... ...katiyen bulmamak lazım... ...belki de dünyanın sonunu da... ...getirebilme kapasitesine sahip... ...Chomsky o konuda... ...enteresan bir geçenlerde ...mülakat verdi... ...yani cumhuriyetçilerin herhangi birinin... ...kazanması durumunda... Bu insanlığın sonu gelebilir dedi gezegenle beraber. Ama izin verirseniz bir söylemecini paylaşayım ve komik bir diğimi dinleyicilerimize beraber karar verelim. Donald Trump geçtiğimiz Eylül ayında iklim değişikliği hakkında şunu söylüyor. Hava diye bir şeyin olduğuna inanıyorum. Değişiklik diye bir şey de olduğuna inanıyorum. Hava ısısı bazen artıyor, bazen düşüyor, bazen artıyor, bazen düşüyor. Hayatta mevsimlerde böyle geçip gidiyor diye. Ama saldırıya doğurmuş kendisi. <gülüyor> Ee, i̇nternet sitesi e, belirli bir sayfaya yönlendiriyormuş. Ardından e, seçim kampanyasında kullandığı site. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı çıkıyormuş. Ardın Altında da ya haddini bileceksin ya da haddini bildireceğiz yazısı görünüyormuş. Arkadan da ezan sesiyle açılıyormuş site. Ama düzeltmişler galiba. Hek saldırısıymış bu. Bu iklimin dolayısıyla <gülüyor> tavrından dolayı mı kızmışlar? <gülüyor> belki. Ya <akıllı. gülüyor> Be belki. Ama Erdoğan'ın fotoğrafı neden orada bu sebepten ötürü duruyor derseniz o konuda. Bir da bir. Niye arkadan ezan ben. geliyor ya da? Yani, yani e, Şundan dolayı çünkü Erdoğan zaten en çevreci biziz, en iklimci biziz. Kesinlikle. Ben biz Onlar Greenpeace dedi ya oradandır. E, hatta şey de vardı bundan iki sene önce 2013 senesinde galiba. Evet evet 2013 senesinde Kızılderililerin e, bir atasözünü hatırlatmıştı. Evet. E, ne diyordu? Bir Kızılderili sözü vardı diyordu şey de söylemişti. Son ormanın gelmeyeceğini İnsanlar... göreceksiniz. Paranın. Paranın mı? Ha, ha, daha daha bu, büyük arabalar, daha büyük evlerde yaşamak için daha hızlı arabaları... İçselleştirdim <gülüyor> o sözü. Daha hızlı arabalara binmek için doğaya verdiğiniz bu zulüm niye <gülüyor> diye çıkışmıştı mesela <gülüyor> herkese. Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün hayvanlar avlandığında, bütün sular kirletildiğinde, havanın solunamaz hale geldiğinde işte o zaman paranın yenilenebilir yenilebilir pardon yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız. Şeklinde bir Kızılderili sözüne dikkat evet, çekmiştim. Ben de burada malumat vuruştu son noktasıyla bunun bir Cree kabilesine mensup bir atasözü olduğunu Cree kabilesi reisinin söylediğini de ekleyeyim. Cree kabilesi. Evet. Evet, e, bu arabalarla ilgili olan sözü kendisine aitti herhalde daha hızlı arabalara binmek için. Ona kızıl delilerin söylemesi zor. Zor, evet. O zamanlar araba yoktu. O zamanlar kızıl deli vardı, araba yoktu. Şimdi araba var, kızıl deli yok. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri hem iklim içinde hem de açık rastgele takip etmeye devam edeceğiz. Epey bir konu, bu konu hakkında. E, Takip yapıyoruz, kendi aramızda da konuşuyoruz. İlginç bir seçim süreci yaşanacak. Belki açık gazetenin içerisine de taşarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk seçim çalışmalarında neler olduğunu aktarabiliriz aynı şekilde dinleyicilerimize. Evet, demokratların da durumunu aktaralım bu arada. Çünkü Bernie Sanders Sanders'a Hillary Clinton arasında ciddi bir çekişme yaşandı. Ee, ve çok çok küçük bir puan farkıyla Hillary Clinton e, bu yarışı aldım. Yarım puan değil mi? Yüzde kırk dokuz nokta dokuz Bernie Sanders yüzde kırk dokuz nokta altı. Yüzde sıfır nokta üç. Sıfır nokta üç. Halbuki başlangıç şeyini de ben hatırlatayım izin verirseniz kırk puandan fazla fark vardı bu işe hmm. başladıkları zaman. Yani bu Bernie Sanders'ın da söylediği gibi daha sonuç belli olmadan yaptığı açıklamada derinlemesine sonuçları olacaktır bunun. Hem yerleşik siyaset açısından hem yerleşik ekonomide hem de e, yerleşik medya için dedi. Çünkü yerden yere vurdular alay ettiler. Onu anarşist, marjinal, küçüm, sosyalist filan göstermekte bütün medya hemen hemen hem fikirdi ona rağmen. Ala ilginç olabilir bu seçim sonuçta çünkü Iowa'dan bahsettiğimiz zaman yüzde 91.3 beyaz, yüzde 2.90 siyah evet, ya da evet. Afro Amerikan, yüzde 0.40 Amerika Birleşik Devletleri kızılderileri ve Alaska yerlerine ait, yüzde 1.10 Asyalı, yüzde 0.10 havai yerleri ve diğer Pasifik adalarına aitmiş. Evet dolayısıyla beyazın üstünlüğü var. taşıyor evet. bu beyaz ve sağ beyazın çok büyük üstünlüğü olan bir yerde. ...böylesine bir şey geliştiriyor olması şeyin e, e, kendisi de sermayenin yakın ilişkide olduğu bir insan olan... ...Hillary Clinton'a karşı bir sosyalist adıyla yani düpedüz kendisine sosyalist diyen bir e, adamın e, böylesine bir e, başarı elde etmesi... ...hakikaten derinlemesine sonuçları olabilir... ...bakalım takibe devam evet, edeceğiz... ...bu dönemde özellikle bu... ...Amerika yine kampanyalarında... ...çok önemli taşıyan... Bu, ...akil insanlardan diyelim... ...fikir alma, onay alma, endorsement... ...denen kısım da başlıyor yavaş yavaş... Ve ...benim görebildiğim kadarıyla bizim takip ettiğimiz... ...dostumuz olan bütün ekoloji aktivistlerinin... ...şu ana kadar oyları sadece... ...Bernie Sanders'ıydı doğal olarak... ...heyecanlı olacak... ...takip etmek açısından demokratları... Cumhuriyetçiler açısından da biraz biz de rahatladık. O zaman Donald Trump şimdilik ikinci. Arada da yaklaşık üç puan kadar fark var. Evet. Peki bir de Türkiye'den ilginç bir haber vardı. Ben onu da getirdim. Yale Üniversitesi'nin Dünya Çevre Performansı Endeksinde... E, ...müthiş bir düşüş kaybı var. İstifa kaybı. Biz eskilerin deyişiyle... E, ...ve doğa ve yaban hayatı koruma kategorisinde... 180 ülke içinde ki 180 ülke var zaten Birleşmiş Milletleri aşağı yukarı ülke olarak kabul edilen 177. olması aslında olağanüstü önem taşıyan bir haber bence çünkü yani dünyanın en kötü çevre ve ekoloji ve iklim karnesi olan ülkesi haline geliyor evet. Türkiye bu yabana atılacak bir şey değil yani. Şimdi ilk Davos'taki bu Dünya Ekonomi Konferansı Davos'ta yapılıyor ya, zirvesinde o raporda on üzerinden çevre hassasiyetinde on üzerinden 60 ülke arasında 59. olmuştu OECD ülkeleri arasında yapılan şeyde ve on üzerinden 0,1 puan olarak nokta bir puan yani bu akıl almaz bir rezalet aslında yani. Ee, ve bu, bunun arkasından bir haber daha geldi. İşte Yale'de. Yale çevre şeyleriyle gaz sped'in başını çektiği çok büyük bir çevre şeyi var. Yale'in hatta e, internet sitesi de 360 Yale dünyanın en saygın internet e, iklim sitelerinden biri. Oradan e, Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performans Endeksinde, Environmental Performance Index, (EPI) iki yılda 33 basamak geri gitmiş durumda. Bu da bir rekor ve genelde 99. olmuş. Doğa ve yaban hayatı koruma kategorisinde ise 100 üzerinden 22.5 puan olarak 180 ülke içinde 177. olmuş. Müsaadenizle bir soru sormak Sonda istiyorum. Sonda üçüncü. Ee... En resmi kurum hangisi oluyor peki bu mevzularla alakalı soruya cevap verebilecek? Çünkü e, CHP'li vekilden de bir soru var işte. CHP e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Edirne, Edirne Milletvekili, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan Yale Üniversitesi'ndeki bu araştırmanın sonuçlarını sormuş. Ee, ...ve kritik bir uyarıda bulunmuş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin... ...çevreye bakışını Yale Üniversitesi de ortaya koymuştur. Rant için çalışanların çevreye verdikleri... ...zarar uluslararası raporlarla da kanıtlanıyor... ...demiş. Ee, bunu sormuş. Ee, ama mesela... ...bu konu hakkındaki eleştirilere cevap verecek olan... ...kurum hangisi? Hangi kurum cevap... ...vermesi gerekiyor? Orman ve Su İşleri Bakanlığı mı? Çevre Yoksa... ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Hayır. Enerji Kesinlikle. ve tabii kaynaklar. Hayır. Beştepe. Beştepe. Hı, tabii. Hı, yani ama yani, yani resmi bu, olarak bu imza imza ya hoş atacak. Hoş göremeyeceğim. İmza atacak olan kurum ama şey değil mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil mi? İmza ya? İmza. Şuna ne hepsi beş. Muhtarlar. Muhtarlar. Eski ve Çevre ve Şehircilik Bakanı. Kaymakamlar. O kaymakamların arkasında muhtarlar. Muhtarlı Evet. <gülüyor> Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sözlerine baktığınız zaman bu konuda yanıt vermesi gereken Bir diğer kurum diyeyim o zaman bakanlığın ne halde olduğunu da görebiliyorsunuz. Kendisi en son yaptığı verdiği röportajda ilk tramvaya atlattığından bahsediyordu. Bu rüşvet operasyonu ardından görevden istifa etmesinden hmm. bahsediyor işte. Şimdi 3-5 inşaat işi var onları kovalıyorum diyordu. Yani 3-5 inşaatı kovalayabilecek bir kişinin elini aynı zamanda çevreyle alakalı düzenlemeleri verebilecek verebilmek işin içindeki bir oksimoroniteyi de gösteriyor gibi duruyor sanki. Evet. Kurumsal yani, bir bozukluk var. Yani, çok, bu, değil. yani bu aydınlar bildirisinde işte insanlığın ölümüyle birlikte hukuk ve devlet kurumları da birlikte ölmeye başlamıştır dediklerine paralel bir gidişat var. Yani doğayı, doğayı öldürmek, kendini de öldürmekle eşdeğer. Ve çok net şunu da hemen ekleyeyim bir ayrıntı olarak e, yaban hayatı ve doğal alanların yok edilmesine özel bir yazı çek. E, yazıyla dikkati çekmiş E.P.I. Rakamların ardındaki Türkiye diye ve çok az korunan alanların da imara açılması, çevre kanunlarının içinin boşaltılması işte onu diyorum. Akarsuların HES'lerle yok edilmesi, Gezi Parkı protestoları, doğa koruma verilerinin güvenilir olmaması ve rant, yolsuzluk, çevre tahribatı. Yani last but not least dedikleri gibi son ama en önemli olan da bu belki. ...rant, yolsuzluk, çevre tahribatı... ...üçgenine dikkati çekmiş. Ve yani iki yılda bir... ...dünya ülkelerini çevreyle ilgili... ...dokuz ana kategori ve 21 ...alt kategoride değerlendiriliyor. Korkunç bir karne yani... ...tatile şeye kötü girdi Türkiye. Sömestr tatiline. Belki bakanlığın adının çevre ve şehircilik bakanlığı olmasıyla da evet. Yani Bol bence dünyanın en büyük oksimorundu zaten. Yani yapacaksanız şehircilik ve şehircilik bakanlığı diyelim. Çevreyle alakalı konuşulacak mevzuları da ayrı bir şekilde orman ve su işleri bir bakanlığa bırakalım. Kültür, turizm ve mesela. çevre bakanlığı mesela. Su, hani kültür, böyle şey iş. Evet. Başka bir önerim bahçesi. var. Zamanımızda kalmadı ama son bir öneri de benden. Bakanlığın adının aslında Yavuz Sultan Selim Bakanlığı olmasını <Gülüyor> öneriyorum. Neden efendim? Öyle içimden geldi. Nostaljik bir tat mı yaratmak evet, istiyorsunuz? Evet. Aynen. aynen. E, o zaman bugünkü e, iklim için programında e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden bahsettikten sonra ve Türkiye'ye geri döndükten sonra sonuna çok, geldik gibi duruyor. Çok şey yaparsan itiraz edersen Fatih Sultan Mehmet Bakanlığı'nda önerebiliriz. Köprüsü var. Hem köprü hem bakanlık nasıl olsun? Boğaziçi Bakanlığı var mı? <gülüyor> Yavuz Sultan Selim de şimdi köprü olacak. O da olmaz. Ha, o Başka olmaz. bir isim bulmanız lazım. Yok mu? Abdülhamit nasıl? Abdülhamit olabilir bakın Abdülhamit Bakanlığı evet e, bir parçayla çıkıyoruz galiba evet, e, dostumuz destekçimiz Mustafa Dorsey'in <gülüyor> de uyarmasıyla hatırladık Paul Kahn 75 yaşında hayata veda etti önemli bir müzisyendi e, ve Jefferson Airplane başta olmak üzere çok önemli grup ve müzisyenlerle birlikte çalışmıştı Onu daha sonra daha etraflı anabiliriz ama şimdi bir parçayla iklim için programında onların ünlü şarkılarından biriyle de kendi bestesi şarkı yazımında kendisini de rol aldı. Paul Cantner'ın The Ballad of You and Me and Pony, Ponyol adındaki parçayla bitiriyoruz. Jefferson Airplane'den geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. That's where I wanted to go today, and I do know that I need to have you around, and I do know that I need to have right.